Birinci bab, la ilahe illallah beyanındadır. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu alâ seyyidil murselîn, Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmuîn. Allah'tan başka, hak bir ilahın bulunmadığını kalben tasdik ve lisanen ikrar ettiğime bütün gören ve görünen eşyayı şahit gösteriyorum. Öyle bir Allah ki, Vücubu vücuduna ve Vâhid, Ehad, Fert, Samet olduğuna Hazreti Muhammed ve selam bir şâhid-i sâdık ve bir bürhân-ı nâtıktır. Öyle Muhammed Aleyhissalatu vesselam ki icma ve tasdiklerine mazhar olmakla enbiya ve mürseliine siyadet unvanını ve ittifak ve tahkiklerini almakla İmamul Evliya vel Ulema lakabını almıştır. Ve öyle Muhammed Aleyhissellatı vesselam ki ayatı bahire, mucizatı Ktı'a ve secayayi samiye ve ahlakı aliye sahibi olmakla mehbiti vahi ilahi olmuştur. Ve öyle bir Muhammed Aleyhissellatı vesselam ki alemi gayyb ve melekutu seyir ve ziyaret etmekle ervahı müşahede ve melaike ile musebe cin ve insanlara irşat vazifesini almıştır ve öyle bir Muhammed aleyhissalatu vesselamdır ki şahsiyeti maneviyesiyle kainatın kemaline bir fihriste olmakla bütün saadetlerin ve medeniyetlerin düsturlarını havi bir şeriata sahiptir. Ve öyle bir Muhammed aleyhissalatu vesselamdır ki alemi i şehadette iken gaybiyattan haber verir bir beşir ve nezir olup bütün kuvvetiyle, kemal ciddiyetle ve büsuk ile ve itminan ile yüksek bir iman ile nev'i beşere karşı tevhid dinini la ilahe illallah ile ilan ve ilam ediyor. Ve keza öyle bir Allah ki, vücub ve vücuduna, celal ve cemaline, vahidi ehad olduğuna şahadet edenlerden birisi de Furkan-ı Hakîm'dir. Ve öyle bir furkanı ı hakîmdir ki bütün enbiya kitaplarının tasdiklerine mazhardır ve öyle bir furkân-ı hakîmdir ki bütün akıllar ve kalpler hükümlerini kabul ve tasdike icma ettikleri ve cihat-ı sitteden nurevfşan bir kitaptır. Ve öyle bir furkanı ı hakîmdir ki mazharı vahy olan resullerce mahz-ı vahidir. Ehli keşf ve ilhamca aynı hidayettir. Madeni iman ve mecmal ı hakaiktir. Hükümleri, Dela'il-i akliye ile müeyyed ve fıtrat-ı Selîmenin ile musaddaktır. Lisan-ül-gayb olup, âlem-i şehadette neb beşeri, fâlem ennehu la ilahe illallah ile tevhide emir ve davet ediyor. Öyle bir Allah ki, vücubu vücut vücud ve vahdetine, şu kitabı kebir denilen âlem, bütün yazıları ve fasıllarıyla sayfeleriyle, satırlarıyla, cümleleriyle, harfleriyle şehadet ettiği gibi, şu insan-ı kebir denilen kainat da, bütün azasıyla, cevârihiyle, hüceyrâtiyle, zerrâtiyle, evsâfıyla, ahvaliyle delâlet eder. Yani bu kainat ihtiva ettiği bütün envaiyle La ilahe illallah ve o âlemlerin erkâniyle La halika illâhu, ve o erkanın azasıyla la sani'a illa hu ve o azanın eczasıyla la mudabbira illa hu ve o eczanın cüz'iyatiyle la murabbiye illa hu ve o cüz'iyatin ile la mutasarrife illa hu ve o hücreatin ile la halika illa hu ve o zerratın tarlası olan esiriyle La ilahe llahu söyleyerek, bütün enva ile erkan ile azas ile, edzas elli beş ile zerrat lisan ile vücut ve vahdetine şehadet ve delalet eder. Şu lisanların tafsili gelecektir. Şimdi icmal ile zikredeceğim, Şöyle ki. Kainat terkiblerindeki intizam, cireyana ahvaldeki nizam, suretlerdeki garabet, nakışlarındaki zinet, yüksek hikmetler, eşyadaki muhalefet ve mümaselet, camidattaki muavenet, birbirinden uzak olan şeylerdeki tesanüt, Hikmete âmme, inayet-i rahmeti rahmet-i vasia, rızka hayatlar, tasarruf, tahvil, tahir, tanzim, imkan, hudus, ihtiyaç zaf, mevt, cehil, ibadet, tesbihat, daavat ve hakeza pek çok sıfatlar lisanlarıyla ile Halık'ı Kadir'in vücub ve vücuduna ve efsafı kemaliyesine şehadet ettikleri gibi Esma-i Hüsna'yı tilavet ederek Cenab-ı Hakk'a tesbih ve Kur'an-ı Hakimi tefsir ve Resul-ü Ekrem'in Aleyhissalatu selam ihbaratını tasdik ediyorlar. Geçen lisanların tafsiline geçiyoruz. Şöyle ki Kainatta görünen tanzimat, nizamat, muvazenat, kabzayı tasarrufunda bir mizan ve nizam bulunan Halık'ın vücbu vücuduna delalet etmekle Allahu la ilahe illahu cümlesini okur. Ve keza kainatta intizam ve ittirat hüküm fermadır. Bu iki sıfat mutasarrıfın vahdetine ve bir olduğuna şehadet etmekle Allahu la ilahe illahu hakikatını ilan ediyor. Ve keza semavat sayfesini güneş ve yıldızlarla yazan kudretle bal arısıyla karıncanın sayfelerini hüceyrat ve zerrat ile yazan kudret bir olduğundan Allahu la ilahe illahu ile meselenin ilanı ile bir olduğuna delalet ve şehadet eder. Ve keza mesela bulut ile arz gibi camit ve mütehalif şeylerde tecavüp ve muavenet yani birbirinin hacetine cevap vermek ve seyyarat gibi şemsten pek uzak olan yıldızların şemse veya birbirine tesanüt etmeleri bütün eşyanın bir müdebbirin idaresinde bulunduğuna şehadet ederek Allahu la ilahe illahu ile ilan eder. Ve keza Semavatın yıldızlar gibi asarı muntazamadaki müshabehet ve arzın birbirine benzeyen çiçeklerinde hayvanatındaki münasebet Halik'in bir olduğuna delaletle şehadetini Allahu la ilahe illahu ile ilan eder. Ve keza her bir zihayat çok isim ve sıfatların tecellisine mazhardır. Mesela bir zihayat vücuda geldiğinde Bari isminin cilvesine Teşekkülünde musavvir sıfatının cilvesine, gıdalandığı zaman Rezzak isminin cilvesine, hastalıktan şifa bulduğunda Şafi isminin tecellisine ve hakeza tesirde mütesanit, asarda mütehalif, çok sıfat ve isimlere mazhardır. Bu sıfatların ve isimlerin hedefleri bir olduğundan elbette müsemmaları da bir olur. İşte her bir hayat şu mazhariyetle Halkın bir olduğuna dair olan şahadetini Allahu la ilahe illahu ile ilan eder. Ve keza manzumeyi şemsiye ile bal arısının gözleri arasındaki irtibat ve keyfiyetçe birbiriyle münasebetleri ikisinin bir nakkaşın nakşı olduğuna olan delâletlerini, Allahu la ilahe illahu ile ilam ediyorlar. Ve keza zerrat arasındaki cazibenin güneş ve yıldızlar arasında bulunan cazibeye kardeş olması her iki kısmın da bir kalemi vahidin yazısı olduğunu Allahu la ilahe illahu ile izhar ediyorlar. Ve keza terkip ve mürekkebatta görünen intizam o mürekkebattaki her zerrenin layık mevzine konulmasıyla hasıl olmuştur. Binaen aley. O zerreleri aralarındaki münasebetleri bozulmamak şartıyla layık mevkilerine koyabilmek ancak bütün o mürekkebatı yaratabilecek bir kudret sahibine hastır. İşte zerrattaki intizam ve şu vaziyetin lisanıyla Allahu ekber diyerek Allahu la ilahe illahu'yu okur. Ve keza bir nevi'den bir ferdin bütün efrattan imtiyazını temin edecek teşahhus ve tayyününün Kalemi kudretle yazılması bütün nev'i beşerin mesela efradının nazarı kudrette meşhut ve melhuz olduğunu istilzam eder. Çünkü bir fert alamet-i farikası cihetiyle bütün efrada muhalif olacaktır. Eğer bütün efrad hazır bulunmazsa taayyünlerinde, alamatlarında muhalefetin bulunmaması ihtimali vardır. Bu ihtimal ise batıldır. Öyle ise bir ferdin haliki bir nev'in haliki olacaktır. Ve keza bir neve halik olabilmek cinse de halik olabilmeye mütevakkıftır. En nihayet iş Allahu la ilahe illahu da nihayet bulur. Ve keza hilkat ve yaratılışın vacibül vücuda isnat edilmesini nazarları çok kısa olanlar bayit garip külfetli olduğunu tevehhüm etmekle inkarına zehab ediyorlar. Albuki esbaba isnat edilir ise onların te ettikleri buhut, garabet, külfet kat kat muzaaf olarak hakikate inkilab eder. Çünkü vacibe daha kolay olur. Mesela bir adamdan birkaç şeyin suduru birkaç adamdan bir şeyin sudurundan daha ehvendir. Mesela bal arısının hilkati kudreti ilahiyeye isnat edilmezse nihayetsiz müşkilat olur. Mahaza Vahid'in kesrete yaptığı vaziyet ve maslahatı kesret çok meşakkatlerden sonra yapabilir. Mesela bir kumandanın pek çok neferlere verdiği intizam vaziyeti o neferlere verilse suhuletle yapamazlar. Demek halikı i vahide yapılan isnatta zahiren buhut ve garabet varsa da esbab ve kesrete edilen isnatta muzaaf olarak müteselsil muhaller vardır. Şöyle ki her bir zerrede vacibül vücudun sıfatlarını farz etmek lazım geliyor. Çünkü nakıştaki kemal, sanattaki hüsn o sıfatları ister. Hem şirketi kabul etmeyen vücub hakkında gayri mütenahi şeriklerin farzı lazımdır. Hem her bir zerrenin bütün zerrelere hem hakimi mutlak hem mahkumu mutlak olması lazım geliyor. Çünkü nizam ve intizam öyle ister. Hem her bir zerrede İhatalı bir şuur tam bir ilim lazımdır. Çünkü zerreler arasında tesanüt ve müvazene vardır. Bu tesanüt ve müvazene ise ilim ile olur. İşte eşyayı esbaba isnat etmekte bu kadar muhaller vardır. Amma bir hakiki olan vacibül vücuda isnat edildiği vakit o zerreler şöyle bir vaziyete girerler ki şemsin cilvelerine, timsallerine, lemalarına mazhar olan su katreleri gibi Kudret-i Ezeliye'nin nurani tecellisine, cilvelerine, lemalarına o zerrelerde mazar olup sahibi kudretin izniyle gayri mütenahi olan ilim ve iradesiyle o zerrelerde teşekkürlat ve terkibat yapılır. Bina-ialeyh kudreti ezeliye'nin bir leması kudretin hasiyetine malik olduğundan esbabın binler lemasından ve esbabın sultanından daha tesirlidir. Çünkü bunda tecezzi ve inkısam vardır. Kudreti ezeliyede ise yoktur. Ve keza külpet ve uğraşmak da yoktur. Çünkü kudret saniin zatına zatidir, arazi değildir. Acz, kudretine tahallül edemez. Kudretin birlemasına zerreler, şemsler mütesabididir. Büyük küçükten ağır ve zahmetli değildir. Ve keza hayat, vücut, nur gibi şeylerin zahir ve batınları şeffaf olduğundan İcatları zamanında vesaiti esbab altında kudretin tasarrufu görünür. Evet, hayatın vaziyetlerine ve derecelerine dikkat edilirse kudretin tasarrufu görünür. Mesela bir salkım üzümün yapılması için ince, camit bir dal ve bir cam parçasında şemsin timsalini tersim için küçük bir delikten ziyanın geçmesi ve bir evi tenvir için bir kibrit tavassut ediyor ve bu gibi basit esbab altında yapılan o azim ve garib işlerde, kudretin tasarrufu gündüz gibi görünmesi aşikardır. Ve keza, Eşyanın esbaba isnadındaki istibaddan ve istiraptan hasıl olan inkardan neş'et eden dalaletlerden hasıl olan ısrabat bütün akılları, ruhları vacibül vücuda firar ve iltica etmeye mecbur eder. Çünkü ancak onun kudretiyle, iradesiyle her müşkil hallolur ve kapalı kapılar açılır ve onun zikriyle kalpler mutmain olurlar. Binaa nail Necat ve halas ancak Allah'a iltica ile olur. Fefirru ilallah. Ela bizikrillahit'tmainnul kulub. İşte kainat şu hakikatin lisanıyla Allahu la ilahe illahuyu söylüyor. Ve keza esbabu zahiriye pek basit, mahdud, fakir, camit, şuursuz, iradesiz ve kanunlar kısmı da itibari, mevhum şeylerdir. Müsebbetatta bulunan harika akışlar, zinetler, garip ve acib sanatların o gibi kıymetsiz esbab ile kat'iyen münasebetleri yoktur. Bina-i mesela bedenin hücreatındaki nizamlı, intizamlı teşekküratı, ekmek yemesine ve kuvve-i hafızada yazılan gayri mahdut muntazam nakışları, kulaktaki ve baştaki telafife ve konuşmakta, tefekkürde, harflerin teşekkülatına ve süver zihniyenin husûlüne, lisan ve zihnin hareketleri gibi, esbaba isnatları ahmakçasına bir hükümdür. Ancak o gibi müsebbebat, gayr mütenahi mütenâhi bir kudret ile bir ilim ve bir iradeyi iktiza ediyorlar. Bu hakikate binaen sabittir ki, kevn vücutta müessir-i hakiki, ancak kudreti gayr mütenahi mütenâhi bir hâlık-ı Esbab ise bahanelerdir, vesait de perdelerdir, havas ve hasiyetler dahi kudretin tecelliyatına ve lemalarına isim ve ünvanlardır. Hem kanunlar ve nevâmis denilen şeyler ancak ilim ile irade ve emrin envaa olan tecellilerinin isimleridir. Evet, kanun emirdendir, namus iradedendir. İşte kainat müsebbebatın lisanıyla Allahu la ilâhe illahu ile Halık-ı hakikiyi ilan ediyor. Ve keza kainat sayfasında pek büyük bir itina ve ihtimam ile harika bir tarzda yazılan nakışlar, münferiden ve müctemian gayri mütenahi bir kudreti iktiza ettiklerinden kainatta bir vacibül vücud, bir halikı ı Kadir'in vücuduna biz zarure delalet eder ki o halıkın tesiri kudretine nihayet olmadığından şeriklerden bilbedahe müstânidir, şerike ihtiyacı yoktur. Mahaza şerik hadizatında zatında mümtenidir. Bir ferdinin vücudu mümkün değildir. Çünkü kudreti kâmilenin tesiri gayr-mütenahidir. Şerik olduğu takdirde kudretin tesiri mahdud olur. Mütenahi olmadığı halde mütenahi olur, inkıtağa uğrar. Bu ise birkaç cihetten muhaldir. Öyleyse, istiklal ve infirat, uluhiyet için zati hassalardır. Ma'haza, şerike bir mahal, bir makam, bir imkanı ı yoktur. Ve şerikin vücudu hakkında ne bir delil ve ne de bir delilden neş'et eden bir ihtimal ve ne de bir emare ve kainatın hiçbir cihetinde şerike bir mevzi yoktur. Bilakis hangi şeye, hangi ciyete bakılırsa tevhid sikkesi görünür demek müessiri hakiki ancak ve ancak Allah'tır. Evet, insan kainatın en eşrefi ve esbab içinde ihtiyarı en geniş olduğu halde faali ihtiyarisi içinde yemek ve içmek gibi en adi bir fiilinde yüz cüzünden ancak bir cüzü insana ait olabilir. Esbabın sultanı olan insan böyle eli bağlı, tesirsiz olursa öteki esbabı camide ne halt edebilir. İşte kainat şu hakikatten tebarruz eden vücut ve vahdet lisanıyla Allahu la ilahe illahü'yü tilavet eder. Ve keza Kainatın bütün edza bezerratına tecelli eden esma-i arasındaki tesanüt yani birbirine dayanarak tecelli ettikleri, bir temazuç yani elvan-ı seb'a gibi birbiriyle memzuç olarak eşyayı cilvelendirdikleri eserleri bir olduğu gibi müsemmalarının da vahid ehad olduğuna şahadet eder ve bu şehadet lisanı kainat Allahu la ilahe illahu diyerek ilan ediyor. Ve keza Kainatın külli ve cüz'i ihtiva ettiği bütün eczasını istila eden bir hikmeti âmmme görünür ve bu hikmeti âmmme kast, şuur, irade, ihtiyar sıfatlarını tazammun ediyor. Bu sıfatlar bir hakimi mutlakın vücubu vücuduna delalet eder. Çünkü kainat mef'ul ve münfaildir. Mef'ul failsiz olamadığı gibi mef'ulun camit bir cüz'ü de fail olamaz. Ve keza Kainat sayfesinde bir inayet-i parlıyor. Bu inayet, tazammun ettiği hikmet, lütuf, tahsin sıfatlarıyla bir Halık-ı Kerim'in vücub vücuduna delalet eder. Çünkü inam ve ihsan mün'im ve Muhsin'siz olamaz. Ve keza kainatı ı ile beraber içine alan pek geniş bir merhamet görünüyor. Bu merhamet Rahmet, hikmet, inayet, inam gibi çok sıfatları tazammun ediyor. Bu sıfatlar bir Rahman-Rahimin vücub-ı vücuduna şahadet eder. Çünkü sıfat mevsufsuz olamaz. Ve keza Zevil Hayat ve canlı mahlukata tevzi edilen bir rızkı âm vardır ve bu rızk sıfatı geçen sıfatları istilzam etmekle bir Rezzak-ı Rahim'in vücuduna delalet eder. Çünkü fiil fail olamaz. Ve keza bütün kainatta intişar eden bir hayat vardır. Bu hayat sıfatı dahi geçen sıfatları iktiza etmekle bir hayy kayyum, bir muhyi ve mümit halik'in gücü bu vücuduna delalet eder. Arkadaş, elvan-ı seb'a gibi memzuc olan şu beş hakikat kainata bir Rabb, Kadir, Alim, Hakim, Kadim, Rahim, Rahman, Rezzak kayyum, zaruri olduğuna bir bedahe delalet ve şehadet eder. Ve kainat bu şehadetlerini Allahu la ilahe illahu ile ilan eder. Ve keza kainat yüzünde hüsnü zatiyi gösteren bir hüsnü arazi ve bir cemali mücerredi gösteren bir cemali hazin ve mahbu bu hakikiye işaret eden bir aşkı sadık, ve bütün esrarı cezbeden bir hakikatı cazibeye işaret eden bir cezbe ve bir incizap vardır. Bu hakikatler kainata bir rabbi vacibül vücut lazım ve zaruri olduğuna şehadet ettiklerini kainat, Allahu la ilahe illau ile talim ve ilam ediyor. Ve keza, bütün envan cüziyatında bir tasarruf var. Bu tasarruf faydeli iş ve maslahatlar içindir. Ve nebatat ve hayvanatta bir tebeddül ve tahavvül var. Bu da pek çok menfaatler içindir. Kürey arzda gece ve gündüz cihetiyle bir tâhir var. Bu dahi büyük büyük gayeler içindir. Kainatta hüküm ferma olan nizam ve intizamla beraber faaliyet hususunda elvan-ı gibi tebarüz eden şu hakikatler bilbedaha bir mutasarrıf hakim, hakîm, kadîr fail-i muhtar gibi bütün evsafı kemaliye ile muttasif bir halikin vücubu vücuduna yaptıkları delâleti kainat Allahu la ilâhe illâhu ile tebliğ ediyor. Ve keza kainatın ihtiva ettiği bütün enva ve edza ve zerratı istila eden hudus bir muhtis ve bir mucidi iktiza eder ve keza kainat bütün eczası ile beraber gayri mütenahi eşgal ve vaziyetlere kabiliyeti ihtimali imkanı varken bu şekli hazıra girmesi elbette bir halik vacibül vücudun ihtiyar irade ve tercihi ile olmuştur ve keza büyük bir fakru ihtiyaçta bulunan kainatın enva ve edzasına lazım olan işlerini, hacetlerini, evkatı münasipte minhaytül la yaptesip ifa ve isaf etmek bir rezakı vücub vücubu vücuduna delalet eder. Ve keza kainat umumi ve hususi, maddi ve manevi pek büyük ihtiyaçlar içindedir. Gerek vücuduna ve gerek bekasına lazım şeyleri, işleri görmekten acizdir. Bu gibi matluplarının şuuru olmaksızın yerine getirilmesi, elbette rahmanı rahim ve vacibül vücut bir saniye hakim tarafındandır. Ve keza kevünü vücutta imkan, kesret, infial mertebeleri vardır. İmkan mertebesi vücut mertebesine bakar ve onu istilzam eder. Kesret mertebesi, vahdet mertebesine nazırdır, onu iktiza eder. İnfial mertebesi, faaliyet mertebesine mütevekkiftir. Bu mertebeler arasındaki istilzam bir zarure vacip, vâhid, faal bir haliki iktiza ve istilzam eder. Ve keza bakıyoruz ki kainatta herhangi bir şey haddi kemale vasıl olmayınca hareket etmekten durmuyor. Kemaline vasıl olduğu zaman hareketi terk edip sükunda oturur. Bundan anlaşılıyor ki vücut kemali ister. Kemal de sübutu iktiza eder. Öyleyse vücudun vücudu kemal iledir. Kemal'in kemali de devam ile olur. Öyleyse bir vacibi sermediği kâmil-i mutlak var ki mümkünatın bütün kemalatı onun nuru kemalinin cilvelerine birer gölgedir. Öyleyse Cenab ı Hak zatında, sıfatında, ef'alinde kâmil-i mutlaktır ve keza her şeyin bâtını zahirinden daha latif daha şeffaftır bu ise saniin o şeyden hariç ve bâid olmamasına delalet eder o şeyin sair eşya ile nizam ve müvazenesinin, saniî tarafından temin edildiği cihetle de saniin o şeyde dahil olmamasını iktiza eder öyleyse bir masnuun zatına bakılırsa saniin ilim ve hikmeti görünür gayrısıyla birlikte bakılırsa fevkal fevkalkül bir sem ve basara malik olduğu görünür. Bu hakikatten anlaşıldı ki, Sani alem, alemde dahil olmadığı gibi, alemden hariç de değildir. İlmi ve kudretiyle her şeyin içinde olduğu gibi her şeyin fevkindedir. Bir şeyi gördüğü gibi bütün eşyayı da beraber görür. Bu hakikatler, kavsi kuzeh renkleri gibi macun, bir takım nurani ayetlerdir. Kainat bütün evsafı kemaliye ile müttasıf bir Halık'ın vücubu vücud ve vahdetine delalet ve şehadet eder. Evet, kainat o Halık'ın nurunun gölgesi, esmasının tecelliyatı, ef'alinin asarıdır. Arkadaş, kainatın şu geçen hakikatların lisanı ile söylediği Allahu la ilahe illahu delailiyle, la havle ve kuvvete illa billahu ispat eder. Ve keza Telam ennehu la ilahe illllallah hakikatı, Muhammedur Resulullah'ı istilzam ediyor. Muhammedur Resulullah da imanın beş rüknünü tazamun ettiği gibi sıfatı rububiyete de mazhar ve mirattır. Bu sır binaendir ki, Muhammedur Resulullah imanın mizan ve terazisinde la ilahe illallah ile karin ve müvazi olmuştur. Nübüvvet, sıfat rububiyete nazır ve mazhar olduğundan, umumî bir camiyete maliktir. Velayet ise hususi ve cüzîdir. Aralarındaki nisbet, Rabbul alemin ile Rabbi arasındaki nisbet gibidir ki, birisinde izafe umumîdir, ötekisinde hususîdir. Veya arzdan arşa olan miraçla secdedeki miraç arasında, veya arş ile kalb arasındaki nisbet gibidir. Arkadaş, şu yüksek olan matluba zikrettiğimiz bürhanlar matlubu ihata eden bir dairedir. Matlub olan vücubu vücut ve vahdet o dairenin merkezindedir. Daireyi teşkil eden bürhanların her birisi parmağını uzatıp matlubun hak ve sadık olduğuna imza atıyorlar. O bürhanlardan zayıf olanların aralarında tesanüt vardır. Yani birbirini teyit ve takviye etmekle zayıf bürhanların zafiyeti zail olur. Zayil olmasa bile itibardan düşmez. İtibardan düşse bile dairenin bozulmasına sebep olmaz, ancak daire küçülür. Mahaza, bürhanların heyeti mecmuasına tereddüb eden matluhun kuvvet ve vuzuhunu her fertten istemek ve her fertte aramak aklın hastalığına, zihnin cüz'iyetine işaret olup, matlubu ret ve inkar için bir zemin teşkil ediyor. Binaenaleyh, bir bürhana bakıldığı zaman, zafiyetten dolayı vehimler baş gösterirse, öteki bürhanlardan süzülen kuvvet ile ortada zafiyet kalmaz, vehimler de dağılır. Mahaza bazı bürhanlar suya benziyor, bir kısmı da havaya benziyor, bir kısmı da ziyâ gibidir. Binaa bu gibi bürhanları gayet latif ve dikkatli ince bir fikir ile arayıp tutmalıdır ki dökülmesin, sönmesin, uçmasın. Takriz, fazıl muhterem meclisin mesahif ve tedkiki müellifat şerii reisi ailesi Şeyh Safet Efendi Hazretlerinin takrizidir. Cenab-ı Hakk'a hamd ve kendisine Kur'an nazil olan peygamberimize ve dinin binasını tahkim ve temhid eden âlû ashabına salatü selam olsun. Tevhid denizinden bir katre namındaki risale gözüme tecelli etti. O denizle bu katre arasında bir fark göremedim. Çünkü o katre hakikatte o denizden geliyor ve o denize dökülüyor. Tevhid denizinden avuçla su içmekte ve İslamiyet memesinden süt emmekte kardeşimiz olan Allame Bediüzzaman Said Nursi'nin sayinden dolayı Cenabı Hakk'a hadsiz şükürler olsun. El fakir, turabu aktamul ulema, saffet. Rahmetullahi aleyh.